Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, geçen hafta başlayan İstanbul Kitap Fuarı'nın bugün son günü. Evet. Ee, sen geçen hafta birkaç gün boyunca fuardaydın. Ee, fuarla ilgili paylaşabileceğim bir şeyler var mı? Ee, yani var tabii. Fuarda mesela şunu görmek çok güzel. Birçok küçük çocuklu anne vardı fuarda. Yani Pusetli vesaire hani ve ellerinde listelerle e, ne alacaklarını bilerek yani daha doğrusu belli hedeflerle ne alacaklarını biliyor olmazlar başka şeylere de rastlıyorlardır ama e, belli hedefleri vardı ve e, mesela çocuk kitaplarının bulunduğu standları e, dolaşıyorlardı. Ve gayet de alışveriş ediyorlardı. Bu çok güzel. Evet, bu setle oraya kadar gitmek... Evet, yani hani bence. nerede oturduklarını tek tek bilemiyorum ama mutlaka çok uzaktan gelen de vardı. Sonuçta Beylikdüzü Tekirdağ il sınırında yani. hani <gülüyor> e, Bir şekilde çoğu insana uzak yani. E, dolayısıyla bunu görmek güzeldi. E, bunun dışında tabii yani fuar, bizdeki fuar aslında çok da hani... Yani adına fuar diyoruz çok havalı görünüyor da aslında kitap panayırı gibi bir şey. Yani geçenler Cem, Cem Akaş'ın da böyle bir yazısı vardı. Hatta fuara gitmeyin <gülüyor> demiş yani hani o derece. Ee, ama haklı yani bu hani fuar değil de bir tür panayır aslında. Ee, hani çünkü sektörle ilgili bir iş olmuyor yani hani perakende satış odaklı falan çoğu yayın evinin de kar etmesini zor oldu falan bir ortam yani biraz garip bir ortam. Ama sonuçta ee, kitap severler için o kadar kitabı hepsini bir arada topluca görmek e, yani, güzel oluyor. E, yeni çıkmış bir kitabı hani kişisel, en yeni orada görüvermek kişisel olarak yani. birçok kitabı bir arada görebiliyormuşum gelmiyor. Mesela ben de kayboldum yani. hani Bir noktadan sonra hatırlamıyorsun ne gördüğünü. Aslında bir de böyle bir etkisi var. Ee, hani O yüzden birazcık Hani Tekrar düşünmek gereken bir şey olabilir gerçekten yani. Ama e, tabii ki e, insanların keyifle, hevesle geldiklerini görmek e, önemli ve aslında benim söylediklerimi çürütüyor. Evet. Belki de yani bu anlamda ama yine de böyle bir görüşüm var. Yani <gülüyor> e, işim olmasaydı gitmeyebilirdim yani. Bu açıklıkta söylüyorum <gülüyor> çok, çok yorucu olur. ama çok yorucu çünkü yani hani evet. o, ve orada... 9 gün boyunca orada hatta daha öncesinden gelip standları kurarak vesaire orada çalışan insanlar için inanılmaz zor bir iş yani fuardan çıktıktan sonra yani uçağa bindim geldim ve hala kafamda o uğultu vardı yani doğrudur ee, Hani işin böyle bir yanı evet. var hani bunun da görülmesi gerekiyor yani yaşam ortamı olarak çok güzel bir ortam değil yani binanın ...fiziksel koşulları pek iyi değil. Yani... E, ...hem aşırı kalabalık güvenlik sorunu var... ...havalandırma çalışıyor... ...çalıştığı zaman üşütüyor... ...çalışmadığı zaman terletiyor yani... Çok zor e, bu anlamda ortam ve insanlar dokuz gün orada çalışıyorlar. Biz ziyaretçi olarak bir gün gidip geliyor olabiliriz ama evet, e, başka açılardan da düşünmek gerekiyor. Yani bu bakımdan yani birçok bakımdan değerlen, yeniden düşünmek gereken evet. bir şey aslında yani. Evet ama yine de e, henüz gidip görmediyseniz bugün son gün. Evet. Bu akşama kadar gezme şansınız var. Sen şimdi çoktandır heyecanla Türkçe'ye çevrilmesini beklediğin ben bir kitap. Ben çevrileceğini bilmiyordum. Keşke Ama keşke dediğin. Diye evet. Daha önce Bir Dolap Kitap'ta bu kitap hakkında yazmıştım. Herald ve Sihirli Tebeşir olarak dilimize çevrilen... Crockett Johnson'ın e, ünlü, klasikleşmiş çocuk kitabı. Gergedan yayınlarından çıktı. Çok yakın bir tarihte. E, iki, Ekim ayında çıktı. E, çevirisi Kazım Özdoğan'a ait. E, Crockett Johnson bu kitabı 1955 yılında yazmış. Yani gerçekten eski bir kitap. yani Birkaç kuşağı büyütmüş bir kitap bu. Ve e, yazıldığı günlerde de çok popüler olmuş. Ondan sonra da popülerliğinden hiçbir şey yitirmeden e, her çağda insanlar tarafından sevilmişti. Bu kitapla büyüyen insanlar kendi çocuklarına bunu almışlar. Hmm. Sonra torunlarına derken e, bugüne kadar gelmiş. Şimdi de e, buradaki çocukların e, okuması için e, piyasaya çıktı. E, nedir Harold ve sihirli tebeşir? Harold küçük bir çocuk. Ee, küçük kel kafalı böyle patikli bir tulum giymiş bir oğlan çocuğu bu ve e, ilk sahnede elinde bir boya kalemiyle mor bir kalem e, tebeşirle e, duvarı ya da bir yüzeyi karaladığını görüyoruz ve e, bir taraf bu karalamayla dolu diğer tarafta sonsuz bir boşluk var ve Harold o tarafa dönmüş e, acaba ne yapsam diye düşünüyor yani boşluk ona bir şeyleri çağrıştırıyor ve kararını veriyor. Ay ışığında yürüyüş yapmaya karar veriyor ve tebeşirini alıp gökyüzüne bir ay çiziyor. Hikaye böyle başlıyor. Ama ayda yürüyüş yapabilmek için bir yola ihtiyacı var. Hemen eğilip aya doğru, işte ufka doğru giden bir yol çiziyor. Sonra başlıyor bu yolda yürümeye. Bu arada beyaz bir fon var. Hı hı. Beyaz fon üzerinde herald var ve onun Kalemiyle, tebeşiriyle çizdiği çizgiler var. Başka hiçbir ayrıntı yok. Tamamen sonsuz Hı -hı. beyaz fon. Ee, ve o sonsuz beyaz fonu Harold ne yaparsa o olur. Hı -hı. Yani orası onun sonsuz alanı. Ee, ama bu dümrüz yol o kadar düz ki... ...bir yere varmıyor gibi geliyor Harold'a ve... ...bir tarlaya sapmaya karar veriyor. Kalemin ucu hemen başka Hı -hı. tarafa dönüyor ve... E, bu kestirme yolun ormana çıkabileceğini düşünerek ama ormanda da kaybolmak istemediği için tek ağaçlık bir orman çiziyor hı hı. hemen bir ağaç veriyor oraya e, boşluğun içinde bir anda bir elma ağacı beliriyor e, şey böyle gururla bakıyor ağacına öyle bir ifade var e, elmalar olgunlaşıp kızardığında kesinlikle çok lezzetli hı hı. olacaklar diye düşünüyor ve elmaların başına bir şey gelmesin diye bu sefer ağacın arkasında bir ejderha çiziyor <gülüyor> Acı korusun diye ama o kadar korkunç ki Harold bile korkup kaçıyor. Kaçarken kalemi eli titriyor. Eli titreyince kalemin ucu da titriyor ve o titremeyle dalgalı çizgiler çiziliyor yanlışlıkla. Ve bakıyoruz o dalgalı çizgiler bir denize dönüşmüş. Harold denizin içine düşüyor hemen tam boğulacakken böyle suyun üstünde kalan eliyle boyasıyla hemen bir sandal çiziyor. sandalını bir yelkenli çiziyor tırmanıp işte. Bu sefer bir açıp bir yerlere uh -huh. gidiyor. Ee, hikayenin tamamını ben bu şekilde anlatmayayım. Yani her gittiği noktada kendisi için gerekli şey neyse ya da o sırada canı ne istiyorsa kalemiyle onu yaratarak o sonsuz fonda hikayeyi kendi kendine kuruyor Harold. Ee, yani o, ta dağların tepelerine uçurumlardan aşağıya işte düşecekken balon çizip kendini balonla kurtarmalar falan <gülüyor> derken çok, güzel, çok e, nasıl diyeyim serbest çağrışımla kurulmuş bir maceranın içinde gidiyor ve e, hikaye aslında yine başladığı yere dönüyor nasıl döndüğünü söylemeyeceğim çok güzel dönüyor çok akıllıca geri döndürüyor kendini Harold ve e, bu maceranın sonunda tabii ki yorgun düşüp kendine bir yatak çiziyor ve uykuya dalıyor. Ee, belki de bu zaten Harold'un rüyasıydı. Onu e, da bilemiyorum. Da yani her şey mümkün. Ama fikir muhteşem. Yani kendi evrenini biçimlendiren bir çocuk. Evet. Ee, ve bunu tamamen şu hani şey vardır ya şimdi boşluğa bakarak dedin. Hı hı. Sıkıntı dünyanın en değerli şeylerinden biri çocuklar için. Evet. Çünkü sıkıldıkça keşfediyorlar, sıkıldıkça yapıyorlar. Ve bizim hani çağdaş güncel e, daha doğrusu e, hani ortamda işte aman çocuk sıkılmasın iPad'i daya aman çocuk sıkılmasın aç televizyonu aman çocuk sıkılmasın önce resme götürelim sonra baleye götürelim ondan sonra dansa götürelim oradan spora götür Evet hiç boşluk yok. Yani dönüp bakacağı çocuğun bir boşluk yok. Bu anlamda ders kitabı gibi de görülebilir. Evet. Ebeveynlerin ders kitabı gibi okumaları gereken belki de. Yani bu de, kitabın e, 50. küsür yıldır artık altmış yıl. Evet. E, birkaç sene önce bir 2005 bin beş yılın yıl özel baskısı da yapılmıştı bu kitabın. Altmış e, bir yok elli dokuz yıl mı oluyor? Hı hı. Bu kadar uzun zamandır böyle popüler olmasının nedeni konusu ve yaklaşım biçimi bence. Çünkü... Her çocuk buradan bir şey çıkarabilir. Her çocuk bu kitabı okuduğu için hı hı. eline aldığı dümdüz büyük bir beyaz kağıt ve bir boya kalemiyle. Aslında şöyle söylememiz lazım belki. Bizim yaşadığımız şu anda bir deneyim var ve bunu da dile getirmemiz gerekiyor belki. Tayga duvarları boyamaya başladı. Evet. Yani şimdi hani kağıt da... ve kalem kontrollü. Mekan kontrolü Yok, evet ortam. Yok öyle boş evet, Ama hani öyle anlaşılmasın diye söylüyorum. Mesela benim çalışma masamı boyuyor Tayga. Sehpanın altını boyamış mesela. Ve e, bir takım çizgiler yapabiliyor tabii. Yani bir kalemi eline alıp bir takım çizgiler çekiyor. Hepsi bu. Ama o çizerken elma çizdiğini söylüyor. İşte helikopteri anlatıyor ve bir yandan çiziyor. İşte kelebek anlatıp bir yandan çiziyor. Sokakta işte evde vesaire gördüğü şeyleri, yaşadığı, deneyimlediği şeyleri... ...anlatarak bir takım çizgiler çekiyor ve bunu herhangi bir zeminde yapıyor. Mesela benim pantolonumu da boyadı. Ee, burada aslında şuna da bakmamız gerekiyor. Burada bir boşluk var ve Harold'un şansı onu engelleyecek bir e, ebeveynin, bir yetişkinin olmaması. Boyama duvarı demedi kimse Harold'a. Evet. Ve o yüzden e, kendi evrenini yaratabilip sonsuza kadar... Gidebiliyor ya da o sonsuzluğu kendi istediği gibi biçimlendirip sınırlandırabiliyor. Evet. Oysa bir sürekli yapma etme boyama aman hani diyeceğiz ya hani genel eğilim o ya ebeveyn evet. açısından. Bu farka da dikkat çekmek gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani orada yine bir boşluğa bakmak gerekiyor. Evet. Yani o boşluğun o yüzeyin neresi olacağını e, her zaman biz bilemeyebiliriz. Ve çocuk açısından çok derin anlamları olabilir. Evet e, bu arada e, bir takım çizgiler yapıyor ve onlara elma helikopter diyor dedin ya şu evet. an. Kitabı başka bir biçimde görmeye başladım. Harold yürüyüş yapmaya karar verip bir şeyler çizmeye başlıyor ama... Evet. ...hikayenin en başında bir takım karalamalar var demiştim evet. ya. Bebek karalamaları. Evet, aslında... Düzensiz kitabın çizgiler yani. Kitabın tamamında Harold öyle şeyler çiziyor ve bunları görüyor olabilir. İşte evet. Yani en başta gördüğümüz çizgiler Harold'un gerçek çizgileri. Onun o çizgiler içinde gördüğü şeyler de bu kitabın e, tamamını... Aynen öyle. Bu arada e, yeri gelmişken söyleyeyim. Boyama kitabı kadar akla zarar bir şey daha olamaz. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> e, bu kitap çizgi filme de uyarlanmış. Hı hı birkaç bölümlük bir televizyon dizisi şeklinde. Onu ben izlemedim bilmiyorum ama YouTube'a girerseniz çizgi filmini görebilirsiniz. Bu tip uyarlamaları var. Tiyatroya uyarlanmış. Hatta onu da yakın zamanda okudum. Will Smith'in bir yapım şirketi varmış galiba. 2010 yılında böyle bir hmm. projeye başlanmış. Bir animasyon Herald animasyonu üzerine Hı -hı. E, başlanmış ama devam eden bir projemine ne aşamada o kısmını bilmiyorum. E, Harold bir dizinin e, seri, kitap serisinin ilk kitabı. Bundan sonra Harold'un başka maceraları da e, yazılmış Crockett Johnson tarafından ve çizilmiş. E, umarım onların da Türkçeleri hı hı. piyasaya çıkar. Ben onları okumadım bilmiyorum ama e, muhtemelen bu tatlı kitaplardır. E, i̇stersen bir ara verelim. Tamam bir müzik arası verelim. E, bu ve, kitabı evet söyleyelim onu da. E, yarın Bir Dolap Kitap'ta e, programın dolap band kitap kaydını evet. e, dinleyebilirsiniz. E, band kaydının yer aldığı yazının altına yorum bırakan bir e, dolap takipçisine Harold ve Sihirli Tebeşir'den armağan edeceğiz. Evet şimdi şarkı söyleyelim ikinci bölümde ele alacağımız konu nedeniyle e, sanıyorum benim yaşıtlarımın hemen hepsinin çok yakından tanıdığı bir e, çizgi filmin bir animenin e, şarkısı vataşıva kendi şeker kız kendi Sa so bak de Kimişinai var. Hana peçedar, o いるなんて気にしないわとっちゃったでだって顔はいい İzlediğiniz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 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet şimdi ben e, niyeyse bunca zaman aslında değinmedik değil ama bu anlamda değinmediğimiz bir e, konuya değinmek istiyorum. Çünkü eksik olduğunu fark ettim. Biz e, bugüne kadar manga anime konusuna pek fazla girmedik. Evet çizgi Halbuki, romandan çok konuştuk. Çizgi da. romandan çok konuştuk ama bu tarzdan bu e, türden Bahsetmedik pek. Hı hı. Aslında bahsettik. Yalınayak yeni anlattık bir sefer. Yalınayak Gen bildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevrilen ilk manga zaten. E, Tudem yayınları tarafından hı hı. E, çevrildi. E, on cilttir aslında ama e, genelde dört cildi başka dillere, Japonca dışındaki dillere çevrilir. Çünkü geriye kalan bölümleri o kadar hani iç işlerine... Dönük bir şey ki hani o bizim için fazla olabilir hı hı. ama ilk dört bölümü yalınayak genin atom bombasının atılması ve ondan sonra yaşananlarla ilgilidir. Genin gözünden atom bombasından kurtulan gen anlatır bize bütün bunları. Tabii e, kitabın yazarı çizeri ee, birebir bu bire, olayları yaşayan bir... Tabii tabii şimdi e, ismini not etmedim ve unutuyorum aklımda kalmıyor. Bir dakika. E, isimleri hatırlamak her zaman kolay olmuyor. Keiji Nakazawa'nın... E, atom bombasından kurtulduktan yıllar sonra e, yazdığı e, bir manga bu. E, yazıp resimlediği bir manga bu. E, bundan söz etmiştik ama e, bundan çok daha farklı, çok daha başka konularda çok daha fazla çeşitli aslında bir dünyası var anime manga dünyasının. E, mangalar sonradan çoğunlukla anime oluyor. Hı hı. Bir de aslında Türkiye'de bilinmeyen bir şey değil. Sadece hani e, belli şeyleri biliyoruz. Mesela işte Şark, şarkıyı niçin hani şeker kız kendi çaldık e, müzik arasında çünkü şeker kız kendi bir anime ve hepimiz çocukken izledik yani evet. ama anime diye izlemedik çizgi film diye kendi izledik diye evet izledik halbuki ya. o bir tarz o bir üslup evet. e, kendine has özellikler o koskoca gözler o parlamak mesela ağladığı zaman böyle suyu sular akıyor hani böyle sonra yakasında kaybol veriyor üstelik de filan. Hani Bunların bunların hepsi aslında bir üslup, bir tarz. Ee, kendi içinde de tabii bir sürü şey ayrılıyor. Ya da e, birçok kişi Miyazaki izliyor. Evet. evet. Miyazaki sinema filmleri gibi yapıyor ama sonuçta onlar da anime yani. O gelenekten biçimde. geliyorlar evet. sonuçta. Ee, dolayısıyla hani bu, bu konuya da birazcık bakmak gerektiğini e, düşünüyorum. Çok ünlü, çok önemli e, animeler var. Animelerin, şey, mangalar var. Mangaların nasıl kullanıldığına dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, Mesela işte e, çok önemli e, mangalardan bir tanesi Dead Note. Dead Note aslında Japonların değişili desu noto. <gülüyor> desu noto aslında bir e, mesela çok ciddi felsefi içeriği bulunan yani düşünce yani düşünce üzerinden ilerleyen hı hı. sürekli e, stratejiler e, işte. E, nasıl diyeyim entrikalar vesaireler içeren dolayısıyla aslında mantık düşünsel yapısı çok güçlü olan bir e, manga ve bunun animesi de var tabi e, olan şey şu bir tane e, Shinigami yani bir tür ölüm meleği ruh kesici e, bir gün defterini düşürüyor yani fiziksel dünyamıza düşürüyor defterini Aha, ruh listesi mi var bu, o bu, hayır ruh listesi değil bu defterin özelliği ee, bu bir ölüm meleği. Hı hı. Yani Azrail'in bir versiyonu gibi düşün. Ee, vadesi dolan kişilerin adını yazıyor defterine. Hı. Ve yüzünü hatırladığı zaman o kişi ölüyor. Ha, yapılacak işler listesi yapılacak yani. Yapılacak işler defter. listesi gibi yani. <gülüyor> Korkunç Ve bu şey. işte 15 yaşında e, zannediyorum bir çocuğun eline geçiyor. Ve o bu defterin sırlarına vakıf oldukça e, kendisini... Yaşadığımız dünyanın tanrısı gibi görmeye başlıyor. Şimdi burada bir sürü felsefi mesele var, bir sürü e, psikolojik mesele var, bir sürü profil var. Çok ilginç profiller var mesela işte onunla mücadele eden bir başka e, karakter var. İnanılmaz zeki e, bir karakter ama hani çok kolay bulunabilen bir tip değil. Ulaşması çok zor işte polisler vesaire. Mesela bu... E, benim için en ilginç e, mangalardan bir tanesi ve üstelik hani hep şey vardır ya e, işte ya çizgi film izliyor nedir işte yok şiddet bunlar hep bilmem ne falan <gülüyor> hep böyle bir hor görülen bir yanı da var ne yazık ki <gülüyor> e, çizgi filmlerin oysa e, anlattığım örnek birçok e, e, mantık problemi birçok strateji birçok felsefi içerik barındırdığı için <gülüyor> aslında çok özel örneklerden bir tanesi benzer bir başka eee örnekte benim için yine önemli örneklerden bir tanesi Bleach. Bleach de e, beni çok severek e, takip ettiğim e, e, mangalardan, animelerden de e, birisi. E, Bleach'te de yine shinigamiler var. Yani ruh kesiciler, ruh, e, ölüm melekleri. Aha. Ölüm meleği demeyelim aslında. Ruh kesici. Ölüm meleği biraz yanlış bir yönlendirme oluyor. E, ruh kesiciler var. Bunların işi, bu ruh kesicilerin işi e, düzensiz ruhları, e, davranış bozukluğu olan diyelim ruhları kaybolmuş, yolunu kaybetmiş, işte e, dünyadan bir türlü ayrılamamış ruhları e, ruh topluluğuna katmak. Hı hı. Ve e, kötücül ruhların saldırılarına karşı e, hem dünyayı hem soul society'yi korumak. Hı hı. E, tabii Shinigami'ler farklı klanlardan oluşuyor. İşte mesela e, kahramanlarımızdan birisi Rukia Kuchiki. Kuchiki klan, klanından bir e, kadın Shinigami. Bunlar samuraylar gibi de düşünebilirsiniz. Tabi samuray, ninja vesaire gibi. Hepsinin kendine has e, güçleri, özellikleri var. Büyük silahları var. Hiyerarşi de var mı? E, var tabii. Fakat burada ilginç olan bir şey. E, Ichigo Kurosaki adlı e, bir gencin... Ruhları görebilme yeteneğine, görebilme duyabilme yeteneğine sahip bir gencin ölmeden Shinigami olması. Yani. E, Bak şimdi işler değişti. Tabii. E, ve e, tabii e, diğer Shinigami'ler tarafından onun kabullenilmesi, onun kendisini kabullenmesi. Mesela şöyle bir e, sahne var benim için çok önemli. Yani şeyler ilgili hani psikolojik e, bir takım e, çözümlemeleri olan bir e, manga bu da. Elbette hani sürekli kılıç dövüşleri vesaire izliyoruz ama. Bir yandan da e, Ichigo'nun e, kendisini inşa etmesi, kendisiyle yüzleşmesinin hikayesi bu aynı zamanda. Ve bir tanesinde işte onun her kılıcın bir ruhu vardır ya. Aha. Onun kılıcının ruhu da e, Ichigo'yu eğitirken onu böyle bir tarla gibi bir yere götürüyor. Tarlada Ichigo'nun kılıcından binlerce var. Ve karşısına sürekli düşmanlar çıkıyor. E, ve Ichigo'nun görevi doğru kılıcı bulup düşmanlarını alt etmek. Ama her düşmanla karşılaştığında bir kılıç çekiyor ve eğer o kılıç doğru kılıcı değilse yani korkularını temsil eden, Aha. kaygılarını temsil eden kılıçlardan biriyse bu ufak olup gidiyor, kırılıp gidiyor. Ve Ichigo doğru kılıcı bulana kadar mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani çok çarpıcı bir sahne, yani çok çarpıcı bir bölümdür yani. E, dolayısıyla bu da benim için çok önemli bir şey. Bir de bu e, şeylerin işte mesela şunlardan bahset işte. Ee, yalın ayak gelmese belgesel nitelikli bir manga, ee, Desunoto e, felsefi içerikli bir manga, Bleach psikolojik çözümlemeleri çok fazla olan yine e, macera içeren bir e, manga. Ama mesela öğretici mangalar var. Japonlar bunu çok güzel kullanıyor. Bunlardan iki örnekten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Yowamushi Pedal. Yowamushi Pedal evet bisiklet sporu ile ilgili. Ee, bir... E... Ders gibi, Bayağı ders değil. canım ciddi ders veriyor yani yuvamışı şipedalla Bir bisiklet sporcusu nasıl çalışır? Nasıl antrenman yapar? neleri dikkat etmesi gerekir? Nasıl beslenir? Bisikletçilerin yarış sırasında izledikleri taktikler nelerdir? Yani o kadar ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor ki. Yani bugün başına oturup izleyin. Ondan sonra yani Tour de France Başlamadan izleyin. Tour de France anlarsınız yani. <gülüyor> evet hakikaten öyle anlatıyorum. İnanılmaz müthiş. Bunun bir başka örneği benim için çok çok önemli olan e, örneği Hikaru Nogo. Go. <gülüyor> Aa, evet. Hikaru no Go'da e, özellikle Japonlarla çok ünlenen e, Go oyununu çocuklara öğretmek üzere. Ee, hazırlanmış bir manga. İşte Hikaru adlı bir çocuk var. Bu dedesinin e, işte Go tahtasını buluyor. O Go tahtasında e, e, hapis kalmış bir ruh var. O ruh aracılığıyla. Go, Go öğrenmeye öğreniyor. başlıyor ve tabii ki Go oyuncuları, Go dünyası, Go stratejileri birçok Go problemi çözülüyor. Yani manga boyunca çözülen problemler Go oyununa ilk başlayanlara verilen problemler zaten. Evet. Ya bu anlamda da müthiş. Ee, bu bir konu şey, daha çok uzar evet ama. Bir heh. şey sormak istiyorum süremiz çok azaldı ama e, mangalar yapılıyor sonra animeleri yapılıyor. Genelde evet. Evet. İstanbul'da büyük kitapçılarda ya da işte var. Kadıköy'de eee bir takım hı hı. dükkanlarda çok sayıda manga satıldığını biliyorum ama bunlar genelde İngilizce çevrili. Türkçe mangalar. çevrilenler de var artık. Türkçe var mı? Evet. Ya, yani ilk çevrilen için... Evet, Yalınayakgen, işte hı. Tudem yayınlarından bildiğim kadarıyla Türkçeye çevrilen ilk manga zaten eee evet. Keiji Nakazawa'nın Nakazawa'nın Onun dışında da ...bildiğim kadarıyla çevrilen e, mangalar... ...ama ben hani o, kana o kanaldan takip etmediğim için... Aha. ...aslında Türkçe'de... E, ...ne kadar yaygın bilmiyorum ama... E, ...manga gen... ...anime gen tr adlı... E, evet. ...siteye girerseniz bu arada hani bundan da... ...belki kısaca... E, ...bahsetmem gerekiyor... E, ...mangaların geçmişi... E, ...hani böyle modern çağda değil... ...19. yüzyılda falan... E, ...olan bir şey yani mesela... ...Hokusai Katsushika... Hani bu ressam. ressam ünlü Japon ressam Hokusai'nin e, öğrenciler için yaptığı kimi taslakların vesaire içeren e, kitabın kataloğun adı da manga. <gülüyor> Zaten eski Japon minyatürlerinden evrilerek. E, e, ya tam o, de söyleniyor değil mi manga? Ya bir kökeni var elbette olarak. ama şimdi bugünkü an bugün manga dediğimiz şeyle onlar aynı tabii, şey tabii, değil ama oralarda bir kökeni var elbette. E, yani mangası terim olarak çok eski en azından Aha. yani bunu böyle söylemek daha doğru belki ee, ama hani manga ile ilgili anime ile ilgili işte anime.gen.tr anime e, mesela çok güçlü e, sitelerden bir tanesi Türkçe e, bu alanda bulabileceğiz en iyi kaynaklardan birisi. Ee, oraya İstersen da bakabilirsiniz evet. ilgili sen bir de bir yazı yaz aslında çok uzun, uzun. evet çok <gülüyor> heveslendim devamını da biz tamam. oradan takip edelim tamam. ve bugünlük programımızın sonuna geldik yine evet. <gülüyor> gelecek hafta yeni kitaplar yeni konularla yine burada olacağız görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.